Herkese merhaba. 94.9 Açık Radyoda Diğer Kamda Damla Özlerle birliktesiniz. Bugün program partnerim Rauf bizlerde olamayacak haftaya umuyorum ki yine hep birlikte olacağız. Bu hafta Diğer Kamda Sosyal Fayda Dünyasını ilgilendiren e, pek çok farklı alanlardan ve pek çok farklı ülkeden haberlerle sizlerle birlikte olacağız. İlk başta biraz kadın meselesi üzerine ilerim dedik ve e, kadın e, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine haberlerle başlayalım istedik ki bunlardan bir tanesi bir e, kutlama haberi Birleşik Krallık'ta binlerce kişi kadınlara oy hakkı kazan kadınların oy hakkı kazanmasının 100. yıl dönümünü kutlamak için yürüdü İngiliz kadınlarının ilk defa oy hakkı kazanmasının 100. yıl dönümünü kutlamak için binlerce insan 100 yılın başında oy hakkı mücadelesi veren kadınların yani sufrajetlerin renkleri olan yeşil, beyaz ve mor giy giyerek İngiltere'nin büyük şehirlerinin caddelerini doldurdu. Daha önce hemzeminken sufrajetlere özel bir ee, bölüm de yapmıştık ama hatırlayalım. Sufrajetler 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk yarısında oy hakkı mücadelesini yürüten kadınlara verilen bir isim. Her ne kadar çoğunlukla Britanya ile yanılsalar da Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelerde de mücadele ettiler. Britanyalı sufrajetlerin çoğu üst ve orta sınıftan gelen kadınlar oluşturuyordu. Süfrajet terimi ise ilk kez gazeteci Charles E. Hens tarafından kullanıldı. London Daily Mail'de yazdığı bir makalede küçük bir kelime oyunu yapmıştı. Ee, oy hakkı e, anlamına gelen İngilizce kelimeden... ...oy hakçıları demeye getirdiği... ...süfrajet terimini... E, ...önermişti, süfrajetler... ...bir yandan savuculuk faaliyetlerini yürütürken... ...bir yandan da protestolar, açlık... ...grevleri, ilanlar, afişler, kampanya... ...şarkıları gibi pek çok modern... ...iletişim tekniğini de kullandılar ve... ...mücadele tekniklerini de kullandılar... ...yeni şarkılar yazmanın yanı sıra... ...popüler şarkıların müziklerini de alıp... ...yeni sözler yazdılar üstlerine, bilindik marşları da... E, ...çevirdiler... E, ...sonuçta kampanyaları... ...evet başarılı oldu... Bugün diğer kamdaki müzik aramızı da yine sufrajetlerin 1900'lerin başındaki marşlarından birine ayırdık. Geldiğimiz zaman onunla ilgili güzel bir şarkı dinlemiş olacağız. Evet 100. yılını kutlayan İngiliz kadınlarının oy hakkı e, mücadelesinden Türkiye'den bir habere geçiyoruz. Fotoğraflardaki eşitsizliğe karşı 103 kadın fotoğrafçı bir araya geldi. 103 kadın fotoğrafçı fotoğraf alanındaki cinsiyet temsili eşitsizliğinin takipçisi olacaklarını söyledi. Bu konuda bir değişim hareketi başlatmak için tüm fotoğraflara, fotoğrafçılara çağrı yaptılar. Kadın fotoğrafçılar açıklamalarında toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlik ve ayrımcılığı dert edinen cinsiyetçiliğin, hiyerarşinin, ırkçılığın milliyetçiliğin kullanıldığı dil dışında bir dil üretmeye çalışan ikili cinsiyet sisteminin tanımları ve algılarıyla sınırlanmayı reddeden fotoğrafçılar olarak buradayız ve fotoğraf alanındaki bu eşitsizliğin takipçisiyiz. Bundan böyle fotoğraf alanında her türlü kamusal, e, kurumsal yapılanmada dernek, vakıf, kulüp federasyon gibi organizasyon yönetimlerinde planlanan faaliyetlere davet edildiğimizde fotoğrafa konu edilen kadınlık ve toplumsal cinsiyet temsillerinde cinsiyet kimlikleri ve yönelimlerine dönük eşitlik, eşitlikçi ve pozitif ayrımcılık içeren yaklaşımı açıkça göremediğimiz durumlarda bu ayrımcı, dışlayıcı faaliyetleri ve dili teşhir ve protesto ederek ayrımcılık giderilene kadar takipçisi olacağız. Gerektiğinde kurucu, yönetici, katılım veya izleyici olmamayı seçerek boykot edeceğiz dediler. Bir başka haberde bu senenin en popüler e, izleklerinden biriydi Dünya Kupası. 2018 Dünya Kupasında İran'da kadınlar ilk kez stadyuma alındılar. 1979'daki İslam devriminden bu yana stadyumlara alınmayan İranlı kadınlar bir Dünya Kupası karşılaşmasıyla birlikte ilk kez erkeklerle birlikte maç izleyebildiler. İspanya karşılaşmasını dev ekranlardan izlemek için Tahran'daki Azadi Stadyumunda bir araya gelen binlerce kişi arasında tezahürat yapan İranlı kadınlar da vardı. Sivil sayfaların haberine göre stadyum içinde çekilen fotoğraflarda sosyal medyada paylaşıldı It's <laughs> İran futbol takımının resmi Twitter hesabı da stadyumda bayraklı bir kadının fotoğrafını paylaştı. Aslında yasal olarak yasak değildi İran'da kadınların stadyuma girmeleri ancak polis tarafından engelleniliyor ve kapıdan geri çevriliyorlardı. Bu gayri resmi yasağı aşarak Mart ayında bir maça girmek isteyen 35 kadın hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Ancak İspanya karşılaşmasıyla beraber bu yasak fiili olarak sona ermiş oldu ve Azadi Stadyum'un ...çok sayıda biletli kadın izleyici... ...geldi. Ve... ...bir haberimiz de Rotterdam'dan... ...evet dünyada oradan oraya atlayarak... ...haberlerimize devam ediyoruz ama aynı zamanda... ...sosyal fayda dünyasını ilgilendiren... E, ...konularda da... E, ...sıçrama yapıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinden... E, çevre haberlerine doğru geçiyoruz. Rotterdam Limanı'nda petrol sızıntısı var. E, yüzlerce canlı zarar görüyor. BBC'nin haberine göre Cumartesi günü Bob Jubile adlı tankerin gövdesi yarılmış. Bu yüzden de 220 ton petrol limana dökülmeye başlamıştı. Yetkililer sızıntıyı durdurma çalışmalarını başlattılar. Ancak e, bu çalışmalar sonuç verene kadar maalesef hem e, limana hem de Rotterdam'ın en önemli iki su kaynağına petrol ...sızıntısı olmuş e, durumda. Gönüllüler Avrupa'nın en büyük limanında... ...zarar gören kuşları kurtarmak için... ...bölgeye toplandılar. Petrole bulanmış yüzlerce kuş... ...Rotter'dan ve yakınlarındaki doğal yaşam barınaklarına... ...alındı. E, haberlere göre 10 kilometre karede... ...en az 800 kuş zarar gördü. E, bu bir felaket... ...olarak tanımlanıyor... Çünkü son yıllardaki en büyük sızıntı e, sızıntıyı önlemek için limana engeller yerleştirildi ama e, söylediğimiz gibi iki önemli su kanalına petrol bulaşmasına engel olunamadı. Tanker sahibi Norveç şirketi petrol sızıntısı sebebiyle çok üzgün olduğunu ve konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Yetkililerse temizlemenin haftalarca sürebileceğini ama bölgedeki sıcak havanın sorunun çözülmesine yardımcı olduğunu ilettiler. 17 eyalet göçmen politikası nedeniyle Trump'a dava açtı. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir haber... Ee hatırlarsınız e, Time dergisinin e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve bir e, ailesinden ayrılan iki yaşındaki bir Honduraslı çocuğu ka taşıdığı kapağı sosyal medyada da büyük yankı bulmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York, Kaliforniya ve Washington başta olmak üzere 17 eyalette başsavcılar, Başkan Donald Trump'ın yasa dışı ve acımasız göçmen politikası nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri yönetimini mahkemeye verdiler. Seattle Bölge Mahkemesi'ne sunulan 128 sayfaların Falık dava dosyasında Trump'ın göçmen politikasının Amerika Birleşik Devletleri Anayasasındaki eşit hak, federal iltica ve statü haklarını ihlal ettiği savunuldu. New York Baş Savcısı Barbara Underwood yaptığı yazılı açıklamada, çocukların ebeveynlerinden çocukları ebeveynlerinden ayırmak insanlık dışı, vicdansızca ve yasa dışıdır. Biz de bunu durdurmak için dava açıyoruz." ifadelerini kullandı ve şöyle dedi: "Trump yönetimi çocukları ebeveynlerinden ayırarak ve onları yüzlerce kilometre uzağa göndererek bu çocuklarda büyük bir travmaya neden oldu. Bizim ülkemiz bu değil, Trump yönetiminin anayasayı ve haklarımızı baltılmasına seyirci kalmayacağız. San Diego eyaletinde ise bölge mahkeme başkanı Dana Sabraw, Sabra, çocuklarla ailelerinin en fazla 30 gün içinde bir araya getirilmeleri... Çocuklar eğer beş yaşından küçükse bu sürenin en fazla on dört gün olacağı yönünde bir karar verdi. Ee, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ülke genelinden ve uluslararası kamuoyundan gelen tepkiler üzerine... ...ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocuklarının ebeveynlerinden ayrılmasını engelleyecek bir başkanlık kararnamesine imza attı. İki ee, bin çocuk şu anda tesislerde tutuluyor ve e, ailelerinden ayrılar... Diyelim ee, Üzücü haberlerden biri ee, Bir ilginç kampanya e, Haberi vereceğiz aslında Kampanyadan ziyade her sene tekrarlanan Bir etkinlik e, yine yapıldı Geçtiğimiz hafta bir hafta Süresince e, Dan Quick Games e, tarafından Oyun yapımcıları ve yayın evleri Tarafından desteklenen bir etkinlik Dizisi yapıldı burada oyun oynayarak e, Sivil toplum kuruluşlarına bağış toplanıyor Her sene yapılıyor bu sene ise Doctors Without Borders yani sınır tanımayan doktorlar için bağış toplandı. Eğer merak ederseniz yine seneye yapılacak Games Done Quick tarafından düzenleniyor. Her yıl bu oyun serisi bağış yapanlar arasında gönderdiğiniz miktara bağlı olarak özel hediyeler de dağıtılıyor. Şu ana kadar... Geçtiğimiz hafta e, 523.540 dolar topladı. Bu oyun serisi e, sınır tanımayan doktorlar için. Bir ilginç haberde Tokyo'dan. E, Tokyo dünyanın ilk %100 yenilenebilir enerjili olimpiyatına hazırlanıyor. E, 2020 Tokyo Geo Olimpiyat ve Paralimpik o Organizasyon Komitesi, etkinliğin tüm elektriğinin yenilenebilir enerjiden sağlanmasını istediklerini duyurdu. Japan Times gazetesinde yer alan habere göre, karbonsuzlaştırma hedefi kapsamında tüm mekanlarda rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacak. Yenilenebilir enerji hedefi sadece olimpiyat mekanlarıyla sınırlı kalmayacak. Sporcuların bulunduğu alanlarda, ana basın merkezinde ve uluslararası yayın merkezlerinde de... ...geçerli olacak... Böylece oyun için satın alınan malların %99'u e, yeniden kullanılacak, geri dönüştürülecek ve e, temiz e, ayak izi olan bir olimpiyat hazırlanmış olacak. Tabii bu sadece hedef ne kadar ve nasıl gerçekleştirileceğini göreceğiz. 24 Temmuz 2020'de startılacak Discover Tomorrow yani yarını keşfet sloganına sahip oyunlar ve 9 Ağustos'ta son bulacaklar. Sevindirici bir haber Göbekli Tepe ile ilgili Göbekli Tepe UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine. Alındı. Ee, Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirilen UNESCO 42. Dünya Miras Komitesi toplantısında Göbekli Tepe'nin UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilmesine karar verildi. Ee, Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Türkiye'nin Göbekli Tepe Arkeolojik Alanı'nın UNESCO Dünya Mirası listesine adaylık başvurusunun şu anda devam eden toplantıda kabul edildiğini ve Göbekli Tepe'nin UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedildiği belirtildi. Ee, Şanlıurfa'da bulunan ve 2011'den bu yana Türkiye'nin UNESCO'daki geçici miras listesinde yer alan Göbek, Göbekliktepe Arkeolojik Alanı'nın yukarı Mezopotamya bölgesindeki dünyanın bilinen en eski megalitik yapı grubu olduğunu ve tarihinin günümüzden 11 bin yıl öncesine kadar uzandığını söyleyelim. Ee, bakanlık açıklamasında ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Bakanlığımızın yoğun çabaları sonucunda Söz korunusu başvurunun kabulüyle ülkemizin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde tescilli alanlarının sayısı 18'e yükselmiştir dedi. Göbeklitepe e, uzun yıllardır devam eden kazıları ve oradan öğrenilen hakikaten e, eşsiz bilgileriyle e, dünya mirası e, tarihi alanda Neolitik döneme ait boyları 6 metreyi bulan yabani hayvan figürlü dikili taşlar ve tapınak kalıntıları yer alıyor. Ee, Şanlıurfa'nın merkezi Haliliye ilçesinin kent merkezine 18 kilometre mesafesindeki Örencik Mahallesi yakınlarında Göbeklitepe ve ilk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinin araştırmacılarının yüzey çalışmaları sırasında fark edilmiş kazılar 50 yılı aşkın süredir devam ediyor. Ee, Berlin, Berlin Alman arkeoloji enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesi'nce 95'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda neolitik dönemi Ait, biraz önce söylediğimiz gibi 3-6 metre boyunda 40-60 ton ağırlığında yabani hayvan figürlü T biçimli dikili taşlar bulunmuştu. Kazılarda aynı zamanda 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları... ...ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi... E, Paha biçilmez değil, bulunmaz diyelim <gülüyor> nadir eserlerde gün yüzüne çıkarıldı. Bir müzik arası verelim. Programın başında söz verdiğimiz gibi süfrajetlere ithafen 1900'lerin başındaki marşlarından birini March of the Women'i çalacağız. Ondan sonra diğer kanda sosyal fayda dünyasına ait haberlerle sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. 24.9 Açık Radyo'da diğer kamda Damla Özler'le berabersiniz. Yapım masamızda Feryal Kabil var. Bugün diğer kamda sosyal fayda dünyasına dair farklı konulardan dünyanın farklı bölgelerinden haberlerle sizinle beraberiz. Ee, Afrika kıtasında uzanıyoruz şimdi de sınır tanımayan doktorlar Kongo'da Ebola'yla mücadele çalışmalarını artık devrediyor. İki aydır bir acil müdahale çalışması sürdürüyordu sınır tanımayan doktorlar Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ekvator Eyaletinde Ebola şimdi ise Ebola'yla mücadele faaliyetlerini Kongo Sağlık Bakanlığı'na ve Mandaka, Bikoro, Itopo ve Iboka'daki sivil toplum kuruluşlarına devrediyorlar. Ebola salgını henüz resmen sona ermedi ancak sağlanan ilerlemeden çok memnunuz ee, diye açıklama yaptı sınır tanımayan doktorlar ve bölgedeki son durum hakkında bilgi verdiler. Mevcut vaka sayısı az ve Kongolu çalışanların salgınla mücadelede giderek uzmanlaştığını görüyoruz. Artık e, bu mücadeleyi bölgenin sivil toplum kuruluşlarına devredebiliriz diyorlar. Hemen hatırlatalım, resmi olarak 8 Mayıs 2018'de ilan edilmişti Ebola salgını. Bikoro, Itapa, Mandaka, Iboko'da Sağlık Bakanlığına bağlı olan ve sınır tanımayan doktorların destek verdiği ekipler Ebola olduğu doğrulanan 38 kişiye sağlık hizmeti verdi. Bu kişilerin yüzde 24 şey, bu kişilerin 24'ü iyileşerek evlerine geri döndüler. Ancak ne yazık ki 14 hasta hayatını kaybetti. Ebola ile uyumlu belirtiler gösteren 120'den fazla hastaysa karantinaya alınarak testten geçirildiler ve negatif sonuç çıkmasıyla beraber evlerine döndüler. Bu dakikadan sonra Kongo'da Ebola ile mücadeleyi ve yerel makamlar sürdürecekler. 6 Haziran'dan bu yana ise yeni Ebola vakası bildirilmemiş diye not düşelim. Bir haberde Avrupa'dan Fransa anayasasından ırk kelimesini kaldırdı. Fransa parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis anayasanın ilk maddesindeki ırk kelimesini kaldırdı ve cinsiyet ayrımının yapılmasının yasak olduğu ifadesini ekledi. Yapılan oylamada ilgili tasarı salt çoğunlukla kabul edildi. Oldukça sevindirici bir haber bu. Böylelikle anayasanın ilk maddesindeki Cumhuriyet tüm vatandaşların menşe, ırk ve din ayrımı yapmaksızın hukukun önünde eşitliğini garanti eder ibaresini yeniden, ...yelini Cumhuriyet tüm vatandaşların cinsiyet, menşe ve din ayrımı yapmaksızın hukukun önünde eşitliğini garanti eder ibaresi alıyor. Değişiklik Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gerçekleştirdiği anayasa reformu çerçevesinde yapıldı. Ee, Yeşil Gazete kaynağımız burada. Ee, başka anayasalarda da e, bu değişikliğin izlenmesini dileyelim. Ee, pek çok yeni çalışma yapılıyor iklim değişikliğiyle ilgili e, hem dünyada hem Türkiye'de afetler artıyor e, son yapılan e, araştırmaların sonuçlarına şöyle bir göz atacağız ee, bilim insanları hayvan tayfunundan Kaliforniya'daki kuraklığa kadar hava olaylarını inceledikleri 140'tan fazla çalışma yayınladılar son dönemde bu çalışmalara dair sivil sayfaların yaptığı analiz e, bu afetlerin %63'ünde iklim değişikliklerinin parmağı olduğunu ve bu afetlerin daha şiddetli yaşanmasına neden olduğunu ortaya koyuyor sıcak hava dalgaları bu tür olayların yaklaşık yarısını temsil ederken kuraklık %21 Birini. ...şiddetli yağışlar ve sellerse %14'ünü oluşturuyor. Şu anda Güney Asya ise giderek şiddetlenen Maria Kasırgası nedeniyle tetikte. Rüzgar hızı şimdiden 140 kilometreyi aşan Maria Kasırgası Çin, Japonya ve Filipinleri tehdit ediyor. Maria zaten son yıllarda çokça gündemimize giriyor. Peki Türkiye'ye baktığımızda afet sayıları ve istatistikler bize ne söylüyor? Çalışmalar Türkiye'de afetlerin başta fırtına, sel ve don olmak üzere giderek arttığını ve aynı zamanda giderek şiddetlendiğini de ortaya koyuyor. Diğer bir yandansa uzun vadeli veriler Türkiye'nin genel ikliminde sıcaklık artışları yaşandığını, yağışların ve nemin düştüğünü, buharlaşmanınsa arttığını gösteriyor. Bu gözlemler Türkiye'de beklenen iklim değişikliği etkileriyle de birebir uyumlu görünüyor. Türkiye'de 2017 yılında 598 ...2016 yılında 654, 2015 yılında ise 731 meteorolojik afet düzen, e, gözlemlenmiş. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bahsi geçen bu üç yıl... ...1940'lardan beri ülke tarihinde en çok meteorolojik afetin göründüğü yıllar olarak ön plana çıkıyorlar. Bu afetlere dair diğer bir çarpıcı veri ise karakteristikleriyle ilgili... Son 3 yılda Türkiye'deki afetlerin ortalama %80'inden fazlası fırtına, şiddetli yağış, sel ve dolu afeti olarak gerçekleşti. 2017 yılında gözlenen meteorolojik karakterli doğal afetler içinde fırtına %36, şiddetli yağış, sel %31 ve dolu afeti %16 ile ilk 3 sırayı aldılar. <gülüyor> meteorolojik gözlemler Türkiye'de fırtına ve sel aşırı yağış ile don sayısının da ...arttığını gözler önüne seriyor. <gülüyor> Özür dilerim. Biraz afet haberlerinden çıkalım. Onun yerine yine umutlu bir haber verelim. Ve bu son haberimiz olacak. Bugünkü programın da sonuna yaklaştık. Almanya'da yenilenebilir enerji ilk 6 ayda kömürü geçti. Bu yılın ilk 6 ayında Almanya'da ilk kez yenilenebilir enerji ile kömürden çok elektrik üretildi. Kömürden çıkış politikasındaki belirsizlikse sürüyor. Buna bağlı bir haberimiz daha var. İrlanda fosil yakıt kullanımından çekilen ilk ülke oldu. Aldığı tarihi kararla fosil yakıtlardan geri çekilme yasasını kabul etti. Ülke dünyada fosil yakıt yatırımlarını tamamen çeken ilk ülke oldu. Bu iki haberde güzel öncülükler yine devamının gelmesini diliyoruz. Diğer kamda canlı yayında 94.9 Açık Radyodaydınız. Ben Damla Özler, yapım masamızdaysa Feryal Kabil vardı. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Diğer kam